Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik Korkunç bir sesten başka bir şey değildi Birdenbire sönü verdiler Ne yazık şu kullara Onlara bir peygamber gelmeye görsün İlle de onunla alay etmeye kalkışırlar. Müşrikler görmüyorlar mı ki, Onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Elbette onların hepsi karşımızda hazır bulunacaklar. Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık.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 onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de ona döneceksiniz. Safaat suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere. Zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız birdir. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin rabbi hem de doğuların rabbidir. Biz yakın göğü bir süsle yıldızlarla süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık meley alaya, Yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak bir söz kapan olursa, Onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. Şimdi sor onlara, Yaratma bakımından onlar mı daha zor, Yoksa bizim yarattığımız mı? Şüphesiz biz kendilerini, ''Yapışkan bir çamurdan yarattık.'' ''Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. Bir mucize görseler alay ederler. Bu ancak açık bir büyüdür derler. Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz?'' İlk atalarımız da mı? De ki, Evet, hem de hor ve hakir olarak. O korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Eyvah bize bu ceza günüdür derler. İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Allah emreder. Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekilecekler. Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. Onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Siz bize sağdan gelirdiniz derler. Ötekiler de, bilakis derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Biz sizi azdırdık, çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denildiği zaman, kibirle direnirlerdi. Mecnun bir şair için biz, Tanrılarımızı bırakacak mıyız? derlerdi. Hayır, o gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza, yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Nain cennetlerinde, karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde, kendilerine ikram edilir. Onlara, pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide, ne sersemletme vardır, ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında, güzel bakışlarını, Yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi, bembeyazdır. İşte o zaman, birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri, ''Benim bir arkadaşım vardı.'' der. Derdi ki, ''Sen de inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, Sonra da toprak haline geldiğimiz zaman cezalanacak mıyız? Siz işin gerçeğine vakıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum dedi. Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsın. Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir fitne kıldık. Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları, sanki şeytanların başları gibidir. Ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra, zakkum yemeğinin üzerine, onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kuşkusuz onlar atalarını dalalette buldular da peşlerinden koşup gittiler. Andolsun ki onlardan önceki eski milletlerin çoğu dalalete düştü. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir bak. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Andolsun Nuh, bize yalvarıp yakardı. Biz de dua'yı ne güzel kabul ederiz. Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İşte biz. İyileri böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı. Nihayet ötekileri suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun milletindendi. Çünkü Rabbine kalbi selimle geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. Ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putlarının yanına vardı. Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. Koşarak İbrahim'e geldiler. İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysaki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece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 ''Bu gerçekten çok açık bir imtihandır.'' diye seslendik. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Salihlerden bir peygamber olarak, ona İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Andolsun biz Musa'ya da, Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik. Sonra gelenler için de Musa ve Haruna selam olsun diye iyi bir nam bıraktık. Doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz İkisi de mü'min kullarımızdandı. İlyas da şüphe yok ki peygamberlerdendi. Milletine sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da bâle mi taparsınız demişti. Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ım ihlaslı kulları müstesna, onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Sonra gelenler için de kendisine bir ün bıraktık. İlyas'a selam dedik. Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Lut da elbette peygamberlerdendi. Geridekiler arasında kalan Yaşlı bir kadın dışında Lut'u ve ailesinin Hepsini kurtardık Sonra diğerlerini Yok ettik Elbette siz de sabah ve akşam Onlara uğruyorsunuz Hala akıllanmayacak mısınız? Doğrusu Yunus da gönderilen Peygamberlerdendi Hani o dolu bir Gemiye binip kaçmıştı Gemide olanlarla Karşılıklı kura çektiler de Kaybedenlerden oldu Yunus Kendini kınayıp dururken Onu bir balık yuttu Eğer Allah'ı Tesbih edenlerden olmasaydı Tekrar dirilecekleri Güne kadar onun karnında Kalırdı Halsiz bir vaziyette Kendisini dışarı çıkardık Ve üstüne Kabak türünden geniş Yapraklı bir nebat bitirdik onu yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Putperestlere sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözlülerdenseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Allah onların isnad de geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Sizler ve taptığınız şeyler, Hiçbiriniz, Cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk diyorlardı. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileri de bileceklerdir. Andolsun olsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Sen bir zamana kadar onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da göreceklerdir. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. Sa'd Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sa'd Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kafirler, Bu pek yalancı bir sihirbazdır. Tanrıları tek tanrımı yaptı. Doğrusu bu tuhaf bir şeydir, dediler. Onlardan ileri gelenler, Yürüyün! Tanrılarınıza bağlılıkta direnin. Sizden istenen şüphesiz budur. Son dinde de bunu işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi diyerek kalkıp yürüdüler. Hayır. Onlar kitabım hakkında şüphe içindedirler. Hayır. Azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinler. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır. Onlardan önce, Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. İşte bunlar da birleşen topluluklardır. Onların her biri, gönderilen peygamberleri yalanladılar da, bu yüzden azabım hak oldu. Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan Korkunç bir ses beklemektedirler. Rabbimiz, bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler. Onların söylediklerine sabret. Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O hep Allah'a yönelirdi. Doğrusu biz, akşam sabah, onunla beraber tesbih eden dağları, toplu halde kuşları, O'nun emri altına vermiştik. Hepsi O'na yönelmiştir. O'nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, O'na hikmet ve güzel konuşma vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Mabedin duvarına tırmanıp, Davud'un yanına girmişlerdi de, Davud onlardan korkmuştu. Korkma, biz birbirine hasım iki davacıyız. ''Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme, bize doğru yolu göster.'' dediler. ''Bu kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyleyken, onu da bana ver.'' dedi ve tartışmada beni yendi. Davut, ''And olsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur.'' Doğrusu, ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız, iman edip de, iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az, dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve, Rabbinden mağfiret dileyerek, eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi. Sonra, bu tutumundan dolayı onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu, Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de iyi işler yapanları Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları, Yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? Sana bu mübarek kitabı, Ayetlerini düşünsünler ve, Aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima, Allah'a yönelirdi. Akşama doğru kendisine üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Süleyman, "Gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmak için istedim." dedi. Nihayet güneş battı. "Onları tekrar bana getirin." dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik Sonra o yine eski haline döndü Süleyman Rabbim beni bağışla Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın dedi bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı bina Kur'an ve dalgıçlık yapan şeytanları Demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik İşte bu bizim bağışımızdır İster ver ister elinde tut hesapsızdır dedik Doğrusu onun bizim katımızda Büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Ayağını yere vur. işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri içinde bir ibret olmak üzere, ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak, ve Yakub'u da an. Biz onları, özellikle ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar, bizim katımızda, seçkin iyi kimselerdendir. İsmail'i, Elyesâ'yı, Zülkif'li de an. Hepsi de iyilerdendir. İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış adn cennetleri vardır. Onlar, koltuklara yaslanıp kurularak orada birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan kendilerine yaşat güzeller vardır. İşte hesap günü için Size vaat olunan şeyler bunlardır. Şüphesiz bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. Bu böyle. Ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. İşte bu kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. Buna benzer, daha türlü türlü başkaları da vardır. İnkârcıların liderlerine, işte bu, sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur denildiğinde, Liderler, Onlar rahat yüzü görmesinler, derler. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. Liderlere uyanlarsa, Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. ''Onu bize siz sundunuz. Ne kötü bir yerdir.'' derler. Yine onlar, ''Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim getirdiyse, onun ateşteki azabını iki kat artır.'' derler. Derler ki, ''Kendilerini dünyadayken kötülerden saydığınız kimseleri, burada için görmüyoruz? Alaya aldığımız onlar değil miydi?'' Yoksa onları gözden mi kaçırdık? İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, Şüphesiz bir gerçektir. De ki, Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah üstündür, Çok bağışlayıcıdır. De ki, bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar orada tartışırken, Benim mele-i hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için Bana vah yolunuyor. Rabbin meleklere demişti ki, Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, İçine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, Derhal ona secdeye kapanın. Bütün melekler, Toptan secde ettiler. Yalnız, İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı, Ve kafirlerden oldu. Allah, Ey iblis, İki elimle yarattığıma secde etmekten, Seninme neden nedir? Böbürlendin mi, Yoksa, Yücelerden misin? dedi. İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. dedi. Allah, çık oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir. buyurdu. İblis, ey Rabbim, o halde Tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, hadi, sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, senin mutlak kudretine and olsun ki, Onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bir yana, Hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Doğrusu ki ben hep doğruyu söylerim, Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım buyurdu. De ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. Zümer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu kitap İzzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. Şüphesiz ki Kitabı sana Hak olarak indirdik. O halde sen de Dini Allah'a has kılarak Kulluk et. Dikkat et! Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi elbette Yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir. O tek ve kahhar olan Allah'tır. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur, O'ndan başka Tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendisinden O'na bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, Küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, Ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkârcı gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Söyle, ey inanan kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir deki bana dini Allah'a halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu. olundu bana müslümanların ilki olmam emrolundu. olundu deki Rabbime karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım deki ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim sizde Ondan başka dilediğinize tapın. De ki, Gerçekten hüsrana uğrayanlar, Kıyamet günü, Hem kendilerini, Hem de ailelerini ziyana sokanlardır. Bilesiniz ki, Bu apaçık hüsrandır. Onların üstlerinde, Ateşten tabakalar, Altlarında da tabakalar var. İşte Allah, Kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, Yalnız benden korkun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp, Allah'a yönelenlere müjde vardır. Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ım doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı, sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinden sakınanlara, Üst üste yapılmış, Altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah, Verdiği sözden caymaz. Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi. Onu, Yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Sonra onunla, türlü türlü renklerde ekimler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sap sarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah'ı anmak hususunda Kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, Birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan, Tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, Bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri ve hem de gönülleri,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 kazandığınızı tadın denilir. Onlardan öncekiler yalanladılar da farkına varmadıkları bir yerden onlara azap çattı. Bu suretle Allah, dünya hayatında onlara rezilliği tattırdı. Ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da İnsanlara her türlü misali verdik. Korunsunlar diye pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adamla, yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Muhakkak, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.